Vahiyin ilk başlangıcındaki hadisi e, uzun bir şekilde zikrettiği hadisi burada muhtasar bir şekilde zikretmiş. Hadisin genel olarak baktığımızda Ayşe'nin diyor ki e, daha önce diyor senin diyor, katlandığın eziyetler var mıydı dediğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki ben diyor kalbimi davet etmeye gitmiştim diyor. Ve o esnada kalbim beni reddetti diyor. Benim çağrıma kulak asmadı. O esnada beni diyor bir bulutun gölgelendirdiğini hissettim. Baktım ki e, ufukta şeyde semada bir gölge var ve gölge beni gölgelendiriyor diyor. Baktım o gölgeni, e, bulutun içerisinde Cibril aleyhisselam ki Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Cibril aleyhisselamı iki yerde kendi suretiyle görüyor. Baktım ki Cibril bana sesleniyor ve dedi ki muhakkak ki Allah azze ve celle kavminin sana söylediğini ve senin davetine davetini kabul etmediklerini muhakkak işitmiştir dedi. Sonra dedi ki, ey Muhammed işte bu dağlarla görevli melektir. İstersen ona emret. O esnada dağlarla görevli olan melek dedi ki, ey Muhammed zelike fîme Bugün senin dilediğini yapacağım. Dilersen şu iki dağı kaldırayım ve bu kavminin senin, kulağın, senin davetine kulak atmayan bu kavminin üzerine o iki dağ geçire vereyim dedi diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayır sakın böyle bir şey yapma. Ben umarım ki onların neslinden Allah'a yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle ibadet eden ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayan hiçbir şeyi ortak koşmayan bir topluluğun, bir neslin gelmesini ümit ederim dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yani o sureti bir göz önüne getirin Allah Resulü aleyhissalatü vesselama peygamberlik verilmiş ve öncelikle kendi akrabalarından ve kavminden insanları davet etmeye başlamış ama kavmi ne yapmamış Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kulak vermemiş onun davetini icabet etmemiş Peygamberlerin görevi neydi? Yalnız ve yalnız bir olan Allah'a ibadete çağırmak ve onları hiçbir şeyi ortak koşmamasını Allah'a davet etmektir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da bu görevine başlamış, Allah'ın emriyle tebriği açıktan yapmaya başlamış, kavmini buna çağırmış ama kavmi Allah Resulü aleyhisselam'ı reddetmişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzgün bir şekilde dönerken işte bu olay meydana geliyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar üzülüyor ki kavminin kendi davetini icabet etmemesine. Ki Kur'an'ın deyimiyle neredeyse ne yapıyor? Çok büyük bir üzüntüyle üzülüyor. Ve yüzüne baktığı zaman bir bulut ve bulutun içerisinde de Cibril Aleyhisselam'ı görüyor. Ve Cibril Aleyhisselam ona selam verdikten sonra işte bu dağlarla görevli melektir diyor. İstersen ne dilersen ona bugün senin emrindedir diyor Cibril Aleyhisselam. Dağlarla görevli melek de ona selam verdikten sonra ey Muhammed bugün sen ne dersen ben onu yapacağım diyor. Ve dağları istersen iki dağı ne yapayım? O kavminin üzerine vereyim kavmini helak edeyim diyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam illa rahmetellil Allah Azze ve Celle'nin deyişiyle biz seni ancak rahmet, alemlere bir rahmet olarak gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Hakikaten bir rahmet peygamberi. Ümmeti için hayırdan başka bir şey istemeyen, Ümmetin cehenneme gitmesini istemeyen, yarın cennet nimetleriyle nimetlenmelerini isteyen bir ümmetin peygamberi Aleyhissalatu vesselam. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam o meleğin o isteğine karşı, istersen emret sözüne karşı kesinlikle bunu kabul etmiyor. Ve o rahmet peygamberinin sözüyle hayır diyor umulur ki Allah azze ve celle o insanların sülbünden, Belki onlar iman etmeyecek belki onlar imana gelmeyecekler ama ne yapacak? Belki de Allah azze ve celle onların neslinden, onların çocuklarından, torunlarından yalnız ve yalnız Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil getirir diyerek ne yapıyor? Onun bu isteğini e, geri çeviriyor. Bu hadiste apaçık gösteriyor ki Allah azze ve celle hiçbir şey ne yapmaz gizli kalmaz. Allah Azze ve Celle her şeyi işitendir. Her şeyi hakkıyla görendir. Evet. Bu hadisi şeriften sonra İmam Bukhari Rahimullah yeni bir e, bab başlığı, yeni bir bölüm getiriyor. O da Allah Azze ve Celle'nin kadir sıfatıdır. Allah Azze ve Celle'nin قُلْ هُوَ الْقَادِرُ Muhakkak ki o her şeye kadirdir. İnallahü ala şeyin kadir. Allah azze ve celle her şeyi yapmaya kadirdir. Ki daha önce geçtiği rivayetlerde Allah azze ve celle'nin buyruğuyla ila ara şey şeyen en yekul lehu kun Eğer Allah azze ve celle bir şeyin olmasını emretmiş mi ona sadece kun der. Ol der. O da ne yapar? O, Hemen onu verir diyor Allah azze ve celle. O yüzden Allah azze ve celle'yi hiçbir şey aciz kılmaz. Hiçbir şeyi aciz bırakmaz. Bilakis Allah azze ve celle'yi her şeye yapmaya kadirdir. Her şeye yapmaya gücü yeterdir. 19 numaralı hadisi şerifte hakikaten hayatımızda bir Müslümanın hayatında önemli bir hadis ve dinimizin güzelliklerinden bir tanesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı hayırda ne kadar da azimli olduğu, ne kadar da istekli olduğu şeylerden bir tanesi, ispatlayan delillerden bir tanesi. Hadisimiz Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor. Ve diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Ümmetine sanki diyor bütün işlerinde Kur'an'dan bir sure öğretilmiş gibi istihareyi öğretirdi. İstihare nedir kardeşler? İnşallah şerhi gelecek biraz sonra. Hadisten sonra açıklanacak inşallah. Bir işten iki iş arasında Allah Azze ve Celle'den hayır murat etmektir. Hadisin devamında diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyor. Sizden bir iş diyor size kapalı geldiği zaman yani acaba şunu mu yapayım, şunu mu yapayım veya şu mu hayırlı, bu mu hayırlı diye size bir şey geldiğiniz zaman فَلْيَكَعْرَكَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِضَةِ olmak olmaksızın yani nafile ne yatsın iki rekat namaz kılsın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Namazı kıldıktan sonra da şöyle dua etsin. Allahumme enni estahiruke bi ilmik. ben senin ilminle hayır isterim. Ve istikdiruke bi ve senin kudretinle senden yardım isterim. Çünkü her şeye gücü yeten sensin. Veseluke min fadlik. Ya Rabbi senin fazlından, kereminden isterim. Fe inneke takdiru ve la Muhakkak ki gücü yeten sensin ben değilim ya Rabbim. Ve تعلم ولا أعلم her şey bilensin ben değilim ya Rabbi. Ve enta alamul ve sen bütün gaybi bilensin ya Rabbi. Gaybin anahtarlarının tamamı senin elindedir ya Rabbi. Allahumme fe in kunt ta'lemu en hada'l emre hayran li fi dini ve adil emri ve adile. Ya Rabbi benim şu yapmak istediğim iş ki burada ne yapar o yapmak, istme, yapmak istediği işi söyler. Mesela araba almak istiyor, ev almak istiyor veya evlenmek istiyor. Benim falanca bayanla, eşle evlenmek istemem benim için, dünyam için, geç, e, geleceğim için hayırlıysa ne yap? takdur huli ve yasihuli ne yap? Onu bana takdir et. Onu benim için gerçekleştir ve benim için kolaylaştır yani ona ulaşmamdaki sebepleri ne yap benim için kolaylaştır demek ki buradaki delillerden en büyük bir tanesi neymiş her şey bir sebep iledir <gülüyor> sonra eğer o benim için hayırlıysa onu bana benim için kolaylaştır onu benim için gerçekleştir ve aynı zamanda onu da benim için ne yap mübarek kıl diye dua et diyorum. Allahümme in kunte te'lemu ennehu şer, şerhulli fi dini ve mu'anşi ve aqibeti emri. Ya Rabbi eğer o benim için şerliyse, hayır getirmeyecekse. Çünkü neden? Bizler daima Allah Azze ve Celle'den hayırlısını istemek zorundayız. Bir iş bizim için görünüşte, zahirinde hayırlı gözükebilir. Ama ne vardır? Belki de gelecekte o bizim için şer getirecektir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde de hayır vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Çünkü neden? Gelecekle alakalı bir mevzudur. Siz şu an itibarıyla o işi yapmak istiyorsunuz. O evi, o arabayı ne bileyim, o evliliği yapmak istiyorsunuz. Belki de o yapacağınızı size ileride ne yapabilir? Hayır getirebileceği gibi şer de getirebilir. Aynı zamanda bu bir şey istedim. kardeşler bir iş yapacaklarında bir okluk şeyi vardı. Gider oradan ok çekerlerdi. Eğer hayır çıkarsa ticaret yaparlardı. Eğer hayır çıkarsa savaşa çıkarlardı. İşte istihare onların bu şirklerini ortadan kaldırdı. Yani direkt Allah'la irtibat kurulur. Ona yönelindiği dinimizin zingeti bir nokta yoksa olmaz. Hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının da yüz deve karşılığı ok çekmişlerdi. Evet. Kabe'de tutma iftiharı ona karşılıklı oldu. Onu ortadan kaldırmışlar. Hı -hı. Evet. Evet. Hadis devam ediyor ve hadisin sonunda Ya Rabbi eğer bu benim için, dünyam için ve ahiretim için eğer şer getirecekse beni ondan onu da benden uzaklaştır. Sonra benim için hayır neyse onu bana getir. Sonra da benim için ondan razı ol. Hakikaten Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ümmetine öğrettiği en büyük e, dualardan bir tanesi kardeşlerim. Halk arasında bu e, var olan her ne kadar şey olsa da özellikle e, tasavvuf camiasında çokça kullanılan bir şeydir istihare. Yalnız bir kısmı sünnete uygunken yani dua sünnete uygunken kendilerinin getirdiği işte rüya göreceksin. Rüyada beyaz görürsen hayırdır. Siyah görürsen şerdir. Veya direkt olan kendisini görmek gibi sünnette var olan bir şey yoktur kardeşler. İstihare, biraz önce tercümesini yaptığımız gibi tamamen Allah Azze ve Celle'den bir işin hayırını istemek. Eğer hayırlıysa o sebepleri ne yap? Benim için kolaylaştır, onu bana takdir et, onu bana benim için gerçekleştir diye ne yapıyoruz? Dua ediyorsunuz. Yoksa istihare namazını yap, kıl. Ondan sonra istihare duasını oku. Ondan sonra rüyaya yat, uykuya yat. Beyaz görürsen ha o işi yap. Siyah görürsen o işi yapma diye sünnette bir şey yoktur. Evet dua sahiptir bu geldiği gibi. Ama sonrasında yani bu sünnetin uygulanışı nedir? Bu şekilde tamamen yanlıştır. Bu tamamen Allah Azze ve Celle'ye yapılan bir duadan ibarettir. Ki manasını okuduğunuz zaman zaten bunu yapıyor. Açıkça ortaya çıkarıyor. Hadisi rivayet eden sahabi Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhudur. Kendisi ensardandır. Sahabenin alimlerinin büyüklerindendir kendisi. İlim tahsilinde çok hırslı, adımlı bir sahabedir. Allah kendisinden razı olsun. Ve ilim talebi için birçok yolculuklar yapmış bir tanesidir. Ki rivayet edildiğine göre sadece bir hadis öğrenmek için Medine'den kalkıp Mısır'a yolculuk, yolculuk etmiş birisidir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan çokça rivayet eden sahabelerden bir tanesidir ki kendi zamanında Medine'nin müftüsü olarak e, bilinmiştir. Kendisi 78, bir rivayete göre 77 e, senesinde vefat etmiştir. E, rivayete göre 94 yaşındayken kendisi Hicri 78 veya 77 senesinde de vefat etmiştir. Allah ondan ve diğer sahabelerden razı olsun. Evet. Sahabe diyor ki Cabir ibn Abdullah bize istihareyi öğretirdi. Yani onun namazını ve duasını. O yüzden istihare denildiği zaman nedir? Bunun iki rekat namazı vardır. Fars olmaksızın, nafile olarak. Ki bu da dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine olan şefkati ve rahmetini gösteren en büyük delillerden bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için ne kadar hayır varsa hepsini ne yapmıştır? Muhakkak bizlere göstermiştir. Ve ne kadar da şer varsa hepsinden de muhakkak bizleri ne yapmıştır? Ondan izleri sakındırmıştır. Evet. İstihare dediğimiz zaman kardeşler açıkladığımız gibi iki bir iki iş arasında kaldığınız zaman şunu mu yapayım, bunu mu yapayım dediğiniz zaman onun yapılması veya terkine dair Allah azze ve celle'den onun hayırlısını istemek ve eğer şerliyse de kendisiyle onun arasını açmasını Allah Azze ve Celle'den talep etmektir. Ve diyor ki sahabe, Tıpkı diyor bize nasıl Kur'an'dan bir sure öğretirmiş gibi bu istihare namazını ve duasını bize öğretirdi diyor. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buna ne yapmıştır? Çok büyük bir ihtimam göstermiştir. Şiddetli bir şekilde ihtimam göstermiştir. Bu da gözüken İslam'ın güzelliklerinden bir tanesidir. Alabilen için. O yüzden nedir? Daha önce Şeyh Hoca'nın dediği gibi Arap milleti o cahiliye döneminde bir iş yapmak istedikleri zaman ya ok çekerlerdi ya da ne yaparlardı? E, kuş uçulurlardı. Yani bir kuşu havaya atarlardı bir yolculuğa çıkmak istediği zaman ticari bir yolculuğa işte sağa gittiği zaman yolculuğa çıkardı veya ne bileyim sola gittiği zaman kuş uçup gittiği zaman sol tarafa ne yapmazlardı? Bu yolculuğu terk ederlerdi veya da ne yaparlardı? Kahinlere giderler veya kahin ne yapacak? Gelecekten haber verecek ve bütün bu şirk dolu şeyleri ne yapmıştır? İslam hepsini yok etmiş ve insanları Allah'a tevhitte yapabilecekleri, isim ve sıfatlarıyla Allah'a yalvarabilecekleri, Allah'a dönecekleri, dua ile Allah'a yönelikleri ve ibadet olarak ne yapıyor? Bu istihareyi getiriyor. Değil Ki ne yapsınlar? İnsanlar dua ile ve Allah'ın isim ve sıfatlarını tevessül edinerek, vesile kınarak ne yapsınlar? yalnızla yalnız bir olan Allah'a dönsünler. Demek ki Mekkeli müşrikler ne yapıyorlardı? Gelecekteki bir işlerin hayırlısını dilemek için hep şirk yollara yöneliyorlardı. Ama İslam geldi tevhidi ne yaptı? Onlara böylelikle açıklamış, vurgulamış oldu. <gülüyor> evet. Hadiste Min diyor. Demek ki İstihare namazı, farz namazı nedir? Değildir. Yani bu ne demektir? İşte ben öğle namazını kılayım, dört rekatlık farzını, daha sonra oturup bu istihare duasını yapayım nedir? Değildir. Demek ki ne yapılması gerekir? İstihare namazı diye bir namaz vardır. Allah Resulü vesselamın bildirdiği gibi farz olmaksızın iki rekat kılındıktan sonra ne yapar? O namazı kılar, daha sonra da oturur, bu duayı okur. Evet. Hadiste diyor ki Allahümme inni estahiruke Yani Ya Rabbi ben bu işimde hayır neyse, hayırlısı neyse onu senden talep ediyorum demektir. Ve ilmike dediği zaman yani ilim nedir? Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatıdır. Demek ki ondan isterken ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'nin o ilim sıfatıyla istiyorsunuz. Çünkü geleceği bilen, her şeyi bilen Allah Azze ve Celle olduğu için ne, yaparsın, ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'nin o ilim sıfatıyla, alim ismiyle Allah Azze ve Celle istiyorsunuz Hani bizler dua ederken ne dedik? Muhakkak bir vesile olmalı, bir sebebe sarılmak zorundasınız. Allah'tan hayırlısını dineceksiniz ama bunu dilerken de duanıza uygun olarak <gülüyor> ne yapacaksınız? O tür isimlerle isteyeceksiniz. Ki burada da uygun olan ilim sıfatıyla ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'den hayrını istiyorsunuz. Çünkü Allah Azze ve Celle yeryüzünde hiçbir şey ne yapmaz? Kendisine gizli kalmaz. Ki bu da daha önceki derslerimize geçtiği gibi Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatını ispatlayan şeylerden bir tanesi. Ve hadiste diyor. Yani ya Rabbi o yapacağım işte eğer benim için hayırlıysa onu yapmam için bana güç kuvvet ver demek istiyor. Yani o konuda benim sarılacağım sebepleri benim için kolaylaştır. Bir kudretike işte burada biraz önce İmam Bukhari rahimahullahın Bel huvel hadiru muhakkak her şeye gücü yeten ayetini getirdiğim işte hadisteki delili de nedir? Burada demek ki kudret nedir? Allah azze ve celle'nin sıfatlarından bir tanesi o her şeye kadirdir isim olarak. Demek ki ya Rabbi ben senin bu kudret sıfatınla senden istiyorum. Çünkü yeryüzünde ve hiçbir şey seni ne yapmaz asla ve asla aciz bakmaz. Sonra ne yapıyor? Sa inneke takdiru ve la Sen her şeye gücü yetensin. Ama ben ne yapamam? Asla ve asla buna güç yetiremem diyerek bu iki sıfatla ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'den yardım talebinde bulunuyor. Demek ki ben Ya Rabbi sana karşı fakir bir kulunum. Ben aciz bir kulunum. Eğer sen bana güç kuvvet vermezsen benim hiçbir şeye gücüm yetmez Ya Rabbi diyerek ne yapıyor? Bir yerde Allah Azze ve Celle'ye acizliğini sunuyor. Biz daha önce ne dedik? Aciz olana dua edilmez. Allah Azze ve Celle her şeye gücü yetendir. Fakir olana dua edilmez. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Gücü olmayana dua edilmez. Allah Azze ve Celle güç, kuvvet sahibidir, kudret sahibidir. Hepsi bir Bizde mevcut. Allah'a karşı fakir olan biziz. Allah'a karşı aciz olan biziz. Allah'a karşı zayıf olan biziz. Demek ki bunların hepsi bizde mevcut ve o işi eğer bizde eğer hayırlıysa yapmak istediğimiz iş ne yapıyoruz? Direkt Allah Azze Celle'den bu isim ve sıfatlarıyla Allah'tan talep ediyoruz. Ki senin her şeye gücün yeter ama benim ne yapmaz? Hiçbir şeye gücüm yetmez. Eğer sen bana güç kuvvet vermezsen benim onu yapmaya ne yapmak hiçbir şekilde kudretim takatim yoktur ya Rabbi diyerek o işin direkt hayırlısını istiyorsunuz. Ve yine hadiste <Sessizlik> Allah'ı övmeye devam ediyor. Ya Rabbi sen gayipleri bilen ki nedir? gaybi ilmi yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye has olduğunu ne yapıyor? Bildiriyor. İşte tam bu noktada yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla istedikten sonra, onları vesile kıldıktan sonra, Allah Azze ve Celle'yi övdükten sonra tam bu noktada ne yapıyor? Hadetini söylüyor. Ya Rabbi ben aciz bir kulumum, sen her şeye gücün yeter, sen her şeyi bilensin, ilmin her şeyi kuşatmıştır, hal böyleyken benim şu işim der ve orada ne yapar? O işini söyler. Evlilikse, arabaysa, evse veya ne olursa olsun herhangi, her türlü talebini ne yapar? O iş için hayırlısını ister. Fî acili emri ve acilihi. Yani hem dünya hem ahiret için. Yani alacağınız şeyin sadece dünya menfaatini istemezsiniz. Aynı zamanda nedir? Ahiret menfaati için de onu ne yaparsınız? Allah Azze ve Celle'den istersiniz. Sonra diyor ki Allah Resulü Sellem duasında فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي Ya Rabbi onu benim için gerçekleştir. Ve onu benim için kolay kıl. Yani bütün sebeplerini yapmamda sebeplerini sarılırken ben herhangi bir meşakkatle karşılaşmadan onu benim için gerçekleştir. Sın ve fi. Sonra benim için ne yap? Bereketli kız. Bereket hakikaten kardeşlerim ee, bir malda belki de bizim e, göremediğimiz, fark edemediğimiz bir durum. Ki Allah Resulü Aleyhisselam, bereket nedir bilir misiniz diye sorduğunda işte bir malın çoğalmasıdır diyorlar sahabe. Yani birken iki, ikiyken dört, dörtken on, onken yüz. Hayır diyor Allah Resulü, bereket bu değildir. Sizler diyor koyunları ve e, köpekleri bilir misiniz? Biliriz. İşte köpek senede ne kadar e, doğurur? Doğur. 8-9 tane çıkartıyor. Peki kuzu, koyun senede bir sefer mi, iki sefer mi? Bir, sefer veya iki sefer. bir veya iki sefer. Peki diyor hangisi daha çok? Koyunlar daha çok. Peki böyle olunca köpeklerin sayılarının daha fazla olması gerekmez mi? Ama buna rağmen nedir? koyunların sayılarının daha fazla olduğunu işte bu berekettir diyor Allah Resulü aleyhissalatü. O yüzden bereket kardeşlerinin malın çokluğunda veya sayının çokluğunda değildir. Bereket Allah Azze ve Celle'nin o mala verdiği bir berekettir. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yani Allah Resulü aleyhissalatü ne yapıyor? Ne <gülüyor> bir e, misal veriyor. Yani an, bunu ancak böyle tasavvur edebiliyorsunuz. Yani e, bakıyorsunuz hakikaten kuzu yılda bir sefer kumluyor. Kuzu'ya kuzu ne denir? Yavru, yavruluyor. Yavru, köpek ise 9 do, tane doğuruyor. E, hangisini yiyoruz? Hangisini şey yapıyoruz? E, kuzu, ko, koyunu yiyoruz, onun etinden besleniyoruz. Köpekte öyle bir e, durum yok. Kesme, yeme gibi bir durum yok. haral kılınmış. Ama buna rağmen ne yapıyorsunuz? Koyunun e, bir şeyi nedir koyun? Daha fazla sayısının daha fazla. İşte bereket budur diyor Allah Resulü. <gülüyor> Çünkü sahabe bile anlamıyor. İşte bereket Arapça bir kelime. E bizim lugatımızda gelmiş ama ancak Allah Resulü ne yapıyor? Bu şekilde vasf e, şey. ediyor. Bu şekilde söylüyor ki sahabenin daha yanlışın. O yüzden e, ziyadelik olarak ne yapıyor? Allah Resulü aleyhisselam o kendisi için e, takdir edilen şeyin de aynı zamanda kendisi için bereketli kılınması için ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duasında böyle buyuruyor. Sonra devam ediyor. Hayırlısını istedi. Belki yapacağı iş kendisinin için ne olabilir? Şer de getirebilir. Eğer ya Rabbi bu benim için şer getirecekse, benim dünyam için, ahiretim için, yaşantım için, sonum için... Eğer bu bana şer getirecekse onu benden, beni de ondan ne yap? Uzaklaştır, uzaklaştır ya Rabbi. Yani her türlü sebep eğer ben ona gideceksem o sebepleri benim için ne yap? Kes ya Rabbi. Yani benim ona, onu da bana yaklaşmasını e, ne yap? Benden uzaklaştır diyerek ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dua ediyor. Sunna Rabbini bis diyor. Sonra Beni ondan razı kıl. Yani olur ki birisi bir bayana sevdalanmıştır. Onu çok istiyordur. Ama Allah'a bu duayla dua etmiştir. Ve Allah Azze ve Celle belki de gelecek bir şerri o bayan ile kurulacak ailenin belki de şer getireceği için ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle onların arasını ayırmıştır. Beni de bundan razı kıl Yarabbi ediyor. Eğer bir şeyde takdir etmişsen ezelden ne yap? Kalbimde hiçbir şey şüphe. Yani ben Allah Azze ve Celle'ye dua ettim. Hayırlısını istedim. Demek ki bu benim için hayırlı değilmiş deyip Allah'a ne yap? Ne yok? İsyan etmeyecek. Demek ki bu benim için daha hayırlıdır diyerek onun için ne olacak? Bundan razı olacak ki razı olması için de kalbine Allah Azze ve Celle ne yapacak? Bir genişlik bir ferahlık verecek. Ki bir Müslüman, bir mümin Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında takdir edilene ne yapacak? Her zaman razı olacak. Ki başına bir musibet geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun muhakkak ki biz Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz diyerek ne yapar? Musibetine sabretmesi gerekir. Eğer Allah'tan gelmişse nedir? O bizim kabulümüzdür. Çünkü biz Müslümanlar ne yapmışızdır? Sabır yolunu seçmişizdir. Allah Azze ve Celle bizleri sabır yolunu seçen kullarından eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. O bir şeyi dilediği zaman o hiçbir şekilde kendisini aciz bırakmaz. Ol dediği zaman ne yapar? Hemencelik, çabucak olu verir. <gülüyor> Evet kardeşlerim hakikaten önemli bir e, dua önemli bir e, namaz hepimizin yapması gereken Allah'a yönelmesi gereken bir dua ki bunda gene ne vardır tevhid vardır. İşinizi Allah'a havale etme vardır. Ki bunun öncesinde insanlar Allah'ta Allah azze ve Celle şirk koşarak ne yapıyorlardı? Yaptıkları işlerin hayırlısını istiyorlardı. Ama İslam hepsini ne yaptı? Hedmetti, hepsini yıktı ve işte yapacaksanız tevhid adına bunu yapın diyerek o işin hayırlısını, tevhid olanını getirdi. Hakikaten kardeşlerim bizim de bu tür vesilelere sarılarak ne yapmamız gerekir? En azından kalbimizin mutmainliği için, inşirahı, ferahlaması, genişlemesi için bu tür dualarla Allah Azze ve Celle'ye sığınmamız ve ondan yardım dilememiz gerekir ki ileride ne yapmamak için dönüp keşke bu işi yapmasaydım diyebilmek için. O yüzden Allah Azze ve Celle bizleri kendisine hakkıyla güzel bir şekilde el açıp temiz ellerle temiz dillerle ve temiz bir kalp ile kendisine yönelen kullarından eylesin kardeşlerim. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıl e, gören, kaçınan kullarından eylesin. Rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin kardeşlerim. Evet. E, önemli bir hadisti. Diğer konuya geçelim inşallah. E, evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar kardeşlerim. Bununla alakalı sormak istediğiniz varsa nasıl yapılacağı veya nasıl olacağına dair. Buyurun. Subhanakallahum ve hamdik. Eşhedün la ilahe illa emtazzaff ve rakavatu ve afiret Aleyküm Evet kardeşler. Hocam önce namaz akabinde dua değil mi? Evet. kardeşler şimdi e, herhalde birçoğunuz Bir şey çoğunuz... Sen ol, sen. <gülüyor> 10, 10 şey. tam tamam, tamam, harika. Hocam evet. baş. Evet kardeşler e, bu namazı kılmayan var mı? Yani ben hayatımda bu zamana kadar hiç e, yapmadım. Bu duayı da okumadım bilmiyorum. <gülüyor> Ben yaptım hocam. Yaptın mı abi? Yaptım da. Yalnız işte senin anlattığın şey. Yani. Şimdi anladım. Renk mevzusu söylediler bir de. Beyaz sofilik ya da yeşil görürsen hayır olacak. Evet. Siyah kırmızı görürsen şer olacak. Yani diye. bunu özellikle sofilik dediğimiz gibi, sofilik şeyinde e, çok ele alıyorlar. Evet bu bir hadistir. Anlattığımız gibi doğru bir evet. mevzudur. Ama bunun yapılışına maalesef sofilikte ne yapmışlar? Tasavvuflar evet. tamamen. Tersini almışlar Buradan ve e, sünnette olmayan e, neticesiyle yapmışlar. Halbuki insan ne yapar? Bir iş yapmak istediği zaman, iki iş arasında veya bir şeyin hayırlısı olmasını istediğinde ne yapar? Gider iki rekat namaz kılar, ardından bu duayı okur ve işini ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye e, havale eder kardeşler. Yani evet. yatıp uyumak, rüya yapmak. yok. Yok rüya görmek, yatmak, uyumak diye bir şey yoktur. E aslında biz önceleri biz de böyle biliyorduk. Ama maalesef böyle bir şey sünnette söz konusu değildir kardeşler. Zaten dediğim gibi manasını okursanız, tercümesini okursanız, hakikaten orada ne demek istediğini çok iyi anlarsınız. Yani ya Rabbi benim dünyam için, ahiretim için, yaşantım için, geleceğim için hayırlıysa onu benim için gerçekleştir ve kolaylaştır diye dua ediyorsunuz. Yani bunun rüya ile şununla nedir? Hı. Kesinlikle ve kesinlikle bir alakası Yok. yoktur. Yapılış şekli dediğimiz gibi insan iki rekat namaz kılar, ardından elini açar, Allah Azze ve Celle'ye bu duayı yapar, o e, hacetini söylenmesi gereken yerde hacetini söyler, eşini Allah'a havale eder. Ve olursa Allah'a hamd eder, olmasa da sabreder. Çünkü ne yapıyorsun? Orada hayırlısını istiyorsunuz ve şeriden kendisini Bugün sünnettir. Ee, dediğimiz gibi işlerin e, hayırlısını istemektir. İşini Allah'a havale etmektir. Evet. söyleyeceklerim bu kadar. Namazdaki hatalar diye Allah kendisine rahmet etsin.